Merhaba sayın dinleyiciler ben Vedat Ozan bir koku programı ile daha karşınızdayım. E, programa başlarken hemen soru eleştiri ve önerileriniz için e-posta adresimizi belirtiyorum. Her zaman olduğu gibi kokuprogrami.yahoo.com Bugünkü programımızın tamamını bir söyleşiye ayırdık. Bu nedenle arada kahve molamız yok geçen hafta olduğu gibi. Konuğumuz 40 küsur yıldır Türkiye'deki kozmetik ve parfüm pazarında yer almış dönem dönemde duayeni olmuş Hunca firması. Firmayı temsilen firmanın iş geliştirme müdürü Bay Niso Kalaon'a katılacak sohbetimize. Ee, Niso Bey yüksek kimya mühendisi ancak parfüm dünyasına girdiğinden beri iç ve dış pazarlar ve pazarlama onun ana kokusu olmuş. Ee, bugün de bir onun vasıtasıyla bir marka sahibinin gözünden e, biz koku alıcıları nasıl görünüyoruz veya marka sahibinin gözünden bizim aldığımız kokuları yaratan koku yaratıcıları nasıl algılanıyor sohbet ederek hep beraber görmeye çalışacağız şimdi Nisobe Bey'le yaptığımız söyleşiye geçiyoruz parfümörlerinin koklamadan direkt kağıdın üzerine döküp çıkacak kokuyu evet. önceden öngörmeleri sanki böyle burun muayilesi veya burun hayal gücü gibi falan bir şey var değil mi? Allah vergisi bir şey herhalde diye hmm. düşünüyorum yani sadece Allah vergisi değil ama Allah vergisi kesin şart Aynı zamanda bu insanlar çok ciddi çalışmış insanlar, eğitimini almış Niye? insanlar, tecrübeli, evet. deneyimli kokuyu farklı notaları hangi oranlarda olduğunu algılayabilecek düzeyde içinde kokadıklarında size refer edebilir ve açıklayabilir insanlar. Dolayısıyla üstelik de bunları duygularla bağdaştırabilir insanlar, bu çok önemli. Yani siz bir işte tarif veya bir brief yazdığınızda bir hedef kitleye ait, bir yaş grubuna ait, bir yaşam stiline ait o yaşam stilinin o duygunun kokusunu e, yaratabilecek düzeyde yaratıcı evet. insanlar Peki ama bu insanlar hep gölgededirler. Yani hiçbir zaman, parfüm, yani bildiğim bir işte niş parfüm evi var ki parfüm yaratıcısının ismiyle parfümünü satar. Frédéric Malle parfüm işte ne bileyim, Jean Claude Ellena'nın yaptığı şu işte, Pierre Bourdieu'nun yaptığı bu diye satar. Onun dışında hep gölgede kalırlar. Biraz haksızlık olmaz mı bu insanlara? Yani tabii onlar da maddi anlamda bunun karşılığını alıyorlardır ama böyle manevi bir beklentisi de olmaz mı acaba bu insanların? Siz öbür taraftan baktığınızda ne düşünürsünüz bu konuda? Ee, onların gözüyle baktığımda onların pek çok, pek şöyle görüştüğüm için ben Aha. bizzat, onların e, eserleriyle aslında ne kadar gururlandıklarını, başarılarıyla ne kadar gururlandıklarını, örneklerini e, bayağı, e, aslında bilinen insanlarla kol kola gezmelerini, yani onları da görüyorum. Dolayısıyla bu insanlar yaptıkları işlerden son derece memnunlar ve haklarını alıyorlar. Ve e, bunların bir kısmı öne çıkmak isterken, adını moda markası haline getirmek isterken veya özdeşleşmek isterken bir kısmı da onu tercih etmiyor. Yani bu çok kişisel bir şey. Şu tercih etmediği halde de hakkını alıyor bir şekilde. Zaten ondan memnun. O işi yapıyor olmaktan son derece memnun. Parfüm evleri tabi dünyada çok az aslında, 4-5 tane belki sayılı parfüm var, yani çok parfüm evi var ama Bakın. bu işi üst düzeyde elbette. Parfüm evi sayısı hakikaten az, bir işte 5 parmağının sayısını geçmiyor. Bunlar da e, yıllarını veriyorlar evleri yetiştirmek için ve bu insanları kendilerine bağlıyorlar. bir şekilde hı hı. anlaşmaları var. Rakip firmada çalışmalarını olabildiğince engellemeye çalışıyorlar ama tabi transferler kaçınılmaz oluyor. Doğru, bir takım doğru. insanlar sonuçta öyle veya böyle isim yapıyor. Ciddi transferler patlıyor ee, ve bazı insanların isimleri moda markasına da dönüş dönüş yani. Evet. Şu şu şunu onların açısından düşündüğüm zaman şunu ben merak ediyorum. Yani bir koku e hayal ediyorsunuz ve bu benim istediğim koku. Mesela brief'i bana verilmiş, benden yapmam istenen koku değil. Bu benim yapmak istediğim koku. Ama ben bu kokuyu kimseye sunamam. Çünkü bu iş bir kar ve zarar işidir. Yani içine koyduğunuz malzeme sonuçta şeyin ortaya çıkan konsantrenin fiyatı da önemli. E, bu anlamda bir serbestlikleri olduğuna çok fazla inanmıyorum tabii parfümörlerin. Sonuçta maliyet muhasebesi tepelerinde bu şekilde. E, öbür taraftan Maliyetleri çok kontrol ettiğiniz zaman da e, kokuya ilişkin seçenekleriniz biraz kısıtlı kalıyor gibi. Yani herkesin şikayet ettiği işte şerlik gruplar halinde parfümler birbirine benziyor diye bir şey vardır. Girersiniz işte bir department sonra kokular isim değişir de kokular çok yakındır birbirine. Belki bu brieflerin veriliş sırasında kokunun benzer olmasını istemekten de kaynaklanıyor olabilir. Ama sonuçta buna tepki olarak niş parfümörler dediğimiz bir takım insanlar küçük e, koku butikleri ortaya çıkmış. Hmm durumda ee, Alternatif koku diyebiliyoruz bunlara. Çok fazla maliyetle ilgili endişeleri yok çünkü zaten pahalı satıyorlar. Yani dışarıda 30-40 euroya satılan bir şişeyi onlarda 150-160 euroya bulabiliyorsunuz. Evet. Ee, bu konuda düşüncelerinizi alabilir miyim? Çünkü bildiğim kadarıyla e, ana akım parfüm üreticileri de bunu hafif karşılamak için böyle özel edisyon parfümler çıkartmaya başladılar. Yani fiyat konusunda daha serbest hareket edebilecekleri, kokunun daha farklılaştığı bir takım şeylerle bu niş parfümlerin karşısına hafif tedbir alır gibi bir durum ortaya çıktı. Gerçi Türkiye'de çok fazla bunu görmüyoruz ama uzun vadeye bakabilen bir şirket olduğunuzu bildiğim için size bu soruyu yöneltiyorum ben. Ben şöyle birkaç soru var aslında bu sorunun içinde ama çok güzel bir soru olduğunu söyleyeyim. Şimdi maliyet tarafından başlayalım. Tabii ki biriflerin içinde edeb kabul edebileceği raf fiyatına ve cebindeki paraya göre ve ekonomik durumuna göre bizim belirlediğimiz bir takım sınırlamalar oluyor. Ama tabii çok güzel bir soru, yaratıcılığın sonuçta maliyeti yok. Yani yaratıcılığın sınırı yok. Dolayısıyla biz muhakkak yine belli limitler dahilinde kalmak kaydıyla eğer karşımıza, çok yaratıcı bir parfüm veya esans geldiyse onu da değerlendirebiliyoruz. Yani orada maliyet kıstasına bağlı kalmaksızın bizim de değerlendirdiğimiz parfüm esans başlıkları tersi yönde çıkabiliyor. Yani maliyet şu olsun diye bir rakam, maksimum şu olsun diye bir rakamın üstünü çizebildiğiniz örnek çıkmış bitmiş olabiliyor. Çünkü o yaratıcılık düzeyini bizim de takdir etmemiz gerekebiliyor. Sadece yaratıcılık değil, yaratıcılığın aslında bir kriteri ne? dendiğinde. Bizim için tabii önemli olan tüketici başlığı. Adnan Bey zamanında işte Jardiler parfümü bizzat kendi formüze etmiş. Öyle mi? Bilmiyorum. Birkaç tane esansı birleştirerek ürettiği bir parfüm. Kendi eseri. Kendi yaratıcısı olduğu bir başlık. Formülasyonu da kendi biliyor. Yani dolayısıyla burada bugün pazarlama müdürü olarak veya iş işte geliştirme müdürü olarak bana böyle bir parfüm yönüyle şu an piyasaya girer misiniz diye sorsalar işte çok klasik, genel birtakım yollar var. Tüketici araştırmaları, kantitatif araştırmalar, kalitatif araştırmalar. Bunların hepsini kullanıyoruz, sonuna kadar kullanıyoruz. Ama zaten tüketici kendisi için tariflediğiniz değişik bir şeye ciddi reaksiyon gösterebiliyor ve onu kabullenmeye de biliyor bu araştırmalarda. Yani araştırma sonuçları da her zaman size doğruyu verecek diye bir şey yok. O zaman zaten yaratıcılık ölüyor. Tariflediğiniz gibi her şey matematik, analitik ve istatistik bu sefer olmaya başlıyor. Siz değişiklik ve farklılık yakalamak arzusundayken tersi yönde herkesle aynı bir şey ortaya çıkartabiliyorsunuz. Bu nedenle biz onu zaman zaman kırmayı tercih edebiliyoruz ters yönde. Bu birinci sorunun cevabıydı. İkinci soru niş parfümler gelişen bir segment. Şimdi kokunun tarihinde zaten bu var. Yani geçmiş dönemlere gittiğiniz zaman e, 1600'lere kokunun tarihi çok daha milattan önce tarihlere kadar gidiyor. İnsanlar hep özel günlerde özel e, esansları ve parfümleri biliyorsunuz dinde yeri var. Bütün kitaplarda yeri var, kutsal kitaplarda. Yani Tevrat'tan tutun da Kur'an-ı Kerim'e kadar hepsinde birtakım tarifler, formülasyonlar e, betimlenmiş ve sebep olduğu güzel kokmanın e, belirtilmiş burada dolayısıyla niş parfümler yine tarihte e, baktığınızda kişisel aslında bir çıkışı var parfümün yani ilk ticari parfüm 1921'de düşün Chanel'dan Murfay 1921 öncesi zaten parfümörler hep kişiye özel çalışmışlar e, bugün bahsettiğiniz konu da tekrar biraz daha yine tüketici segmentasyonu ve hani bütün o mesleşmenin ve aslında aynılaşmanın belli oranında diyelim. Tekrar bireyselleşmeye doğru dönüşünü tarifliyor bize. Ee, ama tarihten gelen yine bir şey tekrar bugün hmm. e, realize oluyor diye bakmak lazım. E, tüketiciler tabii e, kendilerini olabildiğince daha net tarifleyen ürün ve markaları bireyselleşerek e, satın alma arasında oluyorlar. Böyle bir trend var. Dolayısıyla ben bu özel iş parfümleri yüksek fiyatlı olmaları da gayet doğal. Çünkü size özel yapılan bir imza çalışmadan bahsediyoruz. İçerik malzemelerinde de çok fazla sakınmıyorlar yani gibi geliyor bana şöyle söyleyeyim. Şeyler. Aradaki fiyatlar yani bugün <gülüyor> ama aradaki inanın fark, kalite farkı bugün işte bizim en yüksek e, maliyetli ürünümüz 30 liralar, 35 liralar civarında raftaki fiyatından bahsediyorum. E, Chanel'in veya Yves e, selektif markaların fiyatları 100 dolarlar, 150 dolarlara kadar çıkıyor ki bu da aslında makul. Çünkü siz 100-150 dolara bir moda markasının temsil ettiği e, imajı aslında satın alıyorsunuz. Hı hı. Onların bir kıyafetini satın almak isteseniz çok daha yüksek bedeller vermeniz gerekebilir. E, parfüm onun için de size bir markayla birlikte olma imkanı e, sağlıyor. En kolay marka satın alma yollarından bir tanesi belki parfüm. Ama işte e, Anist Guttal, efendime söyleyeyim saydığınız bir takım e, Fredrik Malik gibi markalar ve daha da yukarıda olabilecek birtakım markalar bugün 50.000 eurolara, 70.000 eurolara kadar size bireysel ürün satabiliyor. Ama ürün kalitesinin çok farklı olduğunu söylemek mümkün değil. Kalite derken tek, nasıl? <gülüyor> kalite derken esas kalitesi. Kullanılan malzemenin. Kullanılan malzemenin kalitesi Hı. ve bunun aslında kalıcılığı, Hı. gücü diyelim ve sizler de etrafınızda tüketici tarafında bıraktığı etki izlenir. Budur. Yani buradaki fark o 50 bin 60 bin euroluk farka yani bizim 30 liralık ürünle 50 bin 70 bin euroluk ürün arasındaki tek fark birinin size özel bireysel çalışma olması, sizin markanıza özel dolayısıyla aslında olması, diğerinin ise çok daha mes ve yaygın dağıtılır ama çok daha farklı. Bir sürü insanla birlikte ortak kullandığınız bir ürün olmasından kaynakları. Ya bu 50 bin 70 bin dolar derken... Kokunun üretilmesinden bahsediyoruz. Yani kişiye özel bir şişe kokudan bahsetmiyoruz değil mi? O koku bandının açılması bir anlamda, parfümör anlamında bahsediyoruz değil mi? böyle Çünkü yani Frederic Malde veya Hani Butel'de işte 150-160 Euro'lara farklı. Kişiye özel olmuyor belki ama farklı ama ve çok kimsenin evet, daha azmez, daha uç. Şeyde ben kalmış. en uç örneğini verdim. En uç evet. Bireysel olarak size, evet. sizin adımcılar. Şahsınıza ver. yani gidiyorum Şahsınıza. ben Vedat Ozan bana bir koku yap sadece bende olsun dediğim zaman 50-71. O biraz bizim programı aşarsan diyorum. Çok fazla bir şey gibi geliyor. Ee, çok teşekkür ederim. Bir şey daha sormak istiyorum. Gerek doğal malzemelerde gerek kimyasal içerik maddelerinde e, hem Avrupa Birliği hem de IFRA'nın yani gönüllü bir kontrol örgütü diyebileceğimiz ifranın zaman zaman bazı yasaklamaları ve kısıtlamaları oluyor. E, bunu ben ayrı bir programda tekrar tartışmak istiyorum tabii. Çünkü bu kısıtlamalar ne kadar da dürüsttür onu da çok fazla bilemiyorum. Bazı şeylerin önünü açıyor bu kısıtlamalar gibi geliyor açıkçası bana. Ama sonuçta bu kısıtlamalar oluyor ve bazı malzemeler ya daha az kullanılmak ya hiç kullanılmamak durumunda kalıyorlar. Peki eskiden bu yasaklanmış... Şimdi yasaklanmış olan veya kısıtlanan malzemeler etrafında şekillenmiş olan parfümlerin durumu ne oluyor? Çünkü e, Chanel 5'te de çok net bir şekilde örneği var. Çıkan Chanel, ilk çıkan Chanel 5 ile bugün çıkan Chanel 5 arasında çok büyük fark var. Gerlan'ın bir sürü kokusunda böyle fark var. Yani hangi markayı sayarsam sayayım böyle... E, Çıkış kokusuyla bugün ulaştığı koku arasında böyle farklar oluyor. Tabi bu iki şeyden olabilir. Bir maliyeti aşağı çekmek, kontrol etmek açısından olabilir. İkincisi bu kısıtlamalara uygun uyum sağlamak açısından olabilir. Sizde böyle bir durum oldu mu? Oldu, yaşandı. yaşanmaya devam ediyor. Çünkü bu kurallar yerinde durmuyor. Teknoloji Hı. sürekli gelişiyor. Sağlık her şeyden önemli. Doğru. Dolayısıyla insan sağlığına zarar verdiğinizi öğrendiğiniz bir kimyasalı kullanma ısrarında... Hiçbir firmanın olamayacağı düşüncesindeyim. Ya. Hiçbir etik firmanın olamayacağı düşüncesindeyim. E, kaldı ki bizim de işte bir takım e, kalite parametrelerimiz var. Kendi e, misyonumuza, vizyonumuza da yer alan artı e, işte, ise 9002 gibi gibi e, bir takım e, sertifikasyonlarımız da var. Bahsettiğiniz IFRA, e, bizim de takip ettiğimiz son derece yakından e, bir e, dernek çalışma e, ve kurallar seslindir. Dolayısıyla o, o olabildiğince kendi know-how'umuz ve takip ettiğimiz yurt dışından özellikle yine bu parfüm evleri vasıtasıyla esansları tedarik ettiğimizden dolayı e, onların aracılığıyla e, diyelim. Onların Avrupa'da gündeme aldığı, e, yurt dışında gündeme alınan her başlığı biz de Türkiye'ye aynı şekilde uyarlıyoruz. Bizimle tabi tabii e, geçmiş dönemde çıkarttığımız parfümlerin içerdiği esanslara ait bir takım e, Yeni, düzenleme, yeni düzenlemelerle evet. kısıtlamalar geldiği oldu. Burada çok hassas çalışmalara girmek durumunda kaldık. Bir takım tüketici araştırmaları da yaptık. Çünkü tüketici sadık olduğu parfüme ve kokuya çok hassas olabiliyor. Burada çok zorlandığımız oldu. Tekrar tekrar yaptığımız sorgulamalar, araştırmalar e, oldu. Kıyametler koptu şirket içinde. Yapabiliriz, ya, ya, yapamayız, bunu riskini ya. alabiliriz, alamayız. Ama sonuçta tabii sağlık karşılamamız önemli günden ve dolayısıyla biz de geçmiş dönemde tüketiciyi minimum düzeyde rahatsız etmek ve aynı kalitede aynı seviyede hizmeti vermeye devam edebilmek kaydıyla olabildiğince minimiz ederek sağlık tarafına kaydık bunu yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. Tüketici olarak yani bu bir soru değil de böyle bir serzenişte bulunma olarak sizin şahsınızla veya sizin firmanızla değil, evet. genelde koku firmalarına bu ee, zaman içinde formüllerin değişmesiyle ilgili bir şeyde bulunmak istiyorum. Bu formüllerin değişmesini burnumuz ayırt edemediği sürece e, bizim bilme şansımız yok. Neden acaba işte versiyon şu veya şu tarihte yenilenmiş veya işte güncellenmiş formüldür diye şişenin veya kutunun üzerine küçük bir not konmaz da mesela ben hiç kullanmadığım bir parfümü hediye alacaksam işte A parfümü ben bunu 5 sene önce görmüştüm. Çok beğeniyordu. Gene gideyim, alayım, vereyim. Ama verdiğim koku aynı koku değil. Bunun ayırt edici bir şeyi acaba niye koymak? Çünkü biliyorum ki bazı şeyler mesela parfüm kutularının üzerine alerjen olabilme ihtimali olan işte olina, loliler, e, vesaire, ojinaliler falan yazılabiliyor. Yazılmak zorunda olduğu için yazılıyor. Tüketiciye böyle bir aydınlatıcı not neden düşünülmez? Tabii bütün sektör adına cevap veremezsiniz ama kişisel olarak anlatabildim değil mi herhalde? Tabii tabii anladım. Tamam. Çok geç aldım sorunuzu. Ee, şöyle yanıt ee, şimdi biz e, tabi Nes bir firmayız. Dolayısıyla bu Nes tarafta, Nes dediğim yaygın. Ee, sonuçta Türkiye'de yaklaşık 50.000 üzerinde noktada ürünlerimizin satış yapılıyor. Ee, dolayısıyla tüketicilerimizle bu kadar sık buluşan e, bir firmayız. Ve bazı ürünlerimizde işte marka söylemeye gerek yok belki ama Jagler gibi, Kalyon gibi tanıtıcı söylemiyorum bu arada. Ee, bu da hakikaten çok sadık bir hedef kitlemiz var. Bu insanlar çok uzun sürelerdir bu esansı ve kokuyu kullandıklarından dolayı ambalaj üzerinde herhangi bir en ufak değişiklik yaptığımızda dahi bize a bu koku orijinal koku değil bu koku benim koku kullandığım koku değil ben bu kokudan bu, bu üründen şu an geçmiş dönemde aldığım performansı alamıyorum tarzı inanılmaz reaksiyonlar alabiliyoruz esansta ve formülatyona değişiklik yapmadığımız takdirde. Biz açıkçası, yani maliyet tarafıyla ilgili yine sorularınız oldu. Bu taraflarda e, gelebilecek kısıtlamalardan dolayı hiçbir formülasyon değişiklikle gitmedik bugüne kadar. Bizim için tek kısıt e, orada sağlık konusudur. Sağlık konusundan kaynaklı bir takım nedenler dolayısıyla yaptığımız e, değişiklikler e, olmuştur. Onların yerine de e, aynı kokuyu olabildiğince olabildiğince diyorum, Şimdi Zaten onu da bir Birebir aynı olabildiğince birebir yakalamak sana. her zaman hakikaten mümkün, mümkün değil Ama ben tabii yüzde 90-99 <gülüyor> aralığında diyeyim. Yani belki çok hassas burunların ancak algılayabileceği. Hoş gelmiş tüketiciden yine bu reaksiyon alıyoruz. Aldığımızda da gereken sonuçta yanıtı olabildiğince net bir şekilde kendini ifade etmeye gayet ediyoruz. Ama bu bir koku değişikliği de sayılma, sayılmaz aslında. Çünkü siz aynı kokuyu farklı bir takım formülasyonlarla sağlık nedenleri diyelim ana nedeniyle farklı bir şekilde yine tüketicinize sunma gayretinde oluyorsunuz. Dolayısıyla bu bir temel değişiklik. Yaratmadığı Hi, gibi görüyorum. siz ürünün üzerine böyle bir notu yazdığınızda tam tersi çok daha şiddetli reaksiyonlarla ve tepkilerle Ama e, gerçek karşılaşma gerçekten. imkanınız olabiliyor. Evet. E, çünkü. En basit belirttiğim gibi bir ambalaj ufak bir değişiminden dolayı bile kokunun değişip değişmediğine dair tüketiciden öyle bir sadakat olduğundan dolayı tepki alabiliyorsunuz. Anladım. Biz de bundan olabildiğince kaçınmaya çalışıyoruz. Neden budur? Anladım. Peki başka bir soruya geçmek istiyorum şimdi. Ee, çok geniş pazar araştırmaları ve sürekli pazarın nabzını yoklayan bir firma olduğunuzu biliyoruz. Bu açıdan soruyorum. Türk tüketicisinin... Tercihleri genelde hangi koku ailesine yöneliktir ve bunun sebebi olarak ne düşünürsünüz? Şimdi her ülkenin ve her milletin diyelim kendine has bir takım kriterleri var. Özellikle çocukluk dönemi bu konuda son derece önemli. Her ülkenin kendine has bir takım kokuları oluyor ve koku kültürü oluyor. Genetik de aslında çalışan bir süreç. Bizim sokağımızın kokusu evet. ile sokak kokusu uymaz yani bir değil mi? Çok güzel. Evet. Evet. Dolayısıyla buralardan gelen tepimizin üzerinde kazınmış kodlamalar var. Size bugün işte ilk öpücüğünüzün kokusu nedir? Huzurun kokusu nedir? Diye sorular sorsam sizin bana aktaracağınız tarifle bugün bir işte Amerika'nın ya da bir Alman'ın tarifi aynı değil veya bir temizliğin kokusu nedir diye sorsam size bugün sizin vereceğiniz yanıtlar yine bir Almanın yanıtı arasında ciddi fark olacaktır. Bunlar e, temel olarak bizim geçmiş dönem yaşam deneyimlerimiz artı genetik kodlamalardan gerçekten kaynaklanan ispatlanmış tarifler. Dolayısıyla Türkiye'de de e, özellikle bizim çiçek tarafından hı, hakikaten hı, ciddi bir şey. Bayan, bayan da mı konuşuyoruz? Genel olarak bayan da erkek. Genel olarak bayan konuşuyoruz. Tabi erkek kadın e, ciddi farklılıklar gündeme gelebiliyor. Kadın tarafında özellikle çiçeksi kokular Hı. bayağı bir işte sonuçta ana ticari başlığı oluşuyor. Tabi sadece çiçeksi demek yeterli değil çünkü onun pek çok varyasyonu Hı. gündeme gelebiliyor. Alt taraftaki notlar, yani alt notlar, üst notlar, tepe notlar gibi piramidi, piramitlerimiz var, matrislerimiz var. Onlar üzerinden değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Çiçek derken genelde hangi çiçek? Yani çiçeksi derken floral aileyi kastettiğinizi evet, doğru. biliyorum. Doğru. Da çiçek olarak iteyim mesela beyaz çiçekler veya ne bileyim ben güller vesaire falan gibi böyle bir şey yapabiliyor. Çünkü biz net sonuçta gül ülkesiyiz. İşte Doğru. Isparta gülü vardır, Bulgar gülü diye de geçer. Dünyanın parfümünde kullanılan iki gülünden bir tanesi bildiğim kadarıyla ekonomik olarak kullanılabilir. Bir Mayıs gülü var galiba Fransızların. Bir de bizim Isparta gülü veya Bulgar gülü var. Mesela bu konuda biz gül ülkesiyiz Kesinlikle. ama halkımız gül kokmayı seviyor mu? Böyle bir şey var mıdır acaba? Gül kokusu beğenilen bir koku. Özellikle son dönemlerde tekrar trend olan bir konu. Şu an selektif markaların, yurt dışı markaların diyelim pek çoğu. E, gül notlarını tekrar kullanmaya başladı ama tabii işte bir takım oryantal notlarla birlikte, birlikte. kullanılıyor Baharat modernize edilmiş gülden bahsediyorum. Yoksa bizim e, işte, muhallebi miydi su evet. kullandığımız klasik bir su, suyu gibi değil. kokusu <gülüyor> değil kesinlikle. <gülüyor> ama gül mesela bizde Türk ünletinde bakımı e, çağrıştıran, dolayısıyla aslında e, cilt bakımında, krem tarz ürünlerde oldukça yoğun, pudramsı, bir yapıya sahip bir mesela esans çeşidi. Dolayısıyla Türkiye için doğru bir yer olduğunu söyleyebilirim. Çiçek tarafında tabii çiçekler çok çok, çok yaygın. Yani sayısız çiçek var biliyorsunuz. Evet. Ama özellikle sayılabilecek çiçekler, yani renkli çiçekler tarafı, beyaz çiçekler muhakkak temizlik ürünlerinde, yani farklı kategorilerde, farklı hedef kitlelerde, farklı yaş gruplarında dönemsel olarak farklı çiçeklere kayışlar olabiliyor ama çiçekler tabii biraz daha bize kırsal kesimi diyelim yani dışarıyı dış ortamı, yeşilliği bunları çalıştırıyor ve biz hani, dolayısıyla biraz daha fresh Türk Türkiye olarak bu notlardan daha fazla keyif alıyoruz bunları daha fazla tercih ediyoruz Anladım. yani daha taze şeylere Tercih gösteriyorsak demek öyle şeylere de çok toplumca ihtiyacımız var gibi bunaldık gibi görünüyor değil mi? Peki süremizin sonuna geldik. Ben çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız ve bu sohbete katıldığınız için. Efendim söyleşimiz burada sonlanıyor. Niso Bey'e bize vakit ayırdığı için çok çok teşekkür ediyorum. Ben ve Dotozan başka bir koku programında tekrar buluşmak üzere esen günler diliyorum size. Öneri, eleştiri ve sorularınız için e-postamızı tekrar ediyorum. Koku programı Radyonuz kokusuz kalmasın. Koku.